Sükreyen Fare Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı Önemsiz Gündemlerin Programı Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu Merhaba, bu Perşembe'de Kükreyen Fare programında beraberiz. Küçük gündemlerden konuşuyoruz. Aslında büyük gündemlerin gözden kaçmış küçük parçalarından konuşuyoruz. Daha e, gizli kalmış bölümlerinden konuşuyoruz. Geçen haftadan da devam ediyoruz konuya. Geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü'nün ilaç firmalarıyla ilişkisinden söz etmiştik. Domuz gribinin, kuş gribinin e, yarattığı yapay felaketi konuşmuştuk. E, yine Baxter firmasının bu anlamda aşıyı nasıl bu hastalıklar henüz bilinmiyorken 8 ay önceden hazır ettiğini konuşmuştuk. Ve durumu yorumlayan tarafsız uzmanların da görüşlerini e, burada mümkün olduğunca aktarmaya çalışmıştık. Bu ilaç firmalarının aynı zamanda da dünya çapında sağlık projelerinin altında imzaları bulunduğunu söyledik. Elbette sorun yalnızca domuz gribi ya da kuş gribi değil. Bugün bunların yanı sıra başka sağlıkla ilgili problemlerden de söz açacağız. Daha doğrusu çelişkilerden de söz açacağız. Tabii bu sözünü ettiğim ilaç firmaları... Geçen haftada bir parça belirttiğim gibi Davos süreciyle yakından ilgileniyor. Davos dünya refahı ve sağlığı için projeler üretirken bu firmalarda o projelerin içinde oluyorlar. Ee, geçen hafta yine belirttiğim gibi örneğin Afrika'daki sıtma ve AIDS sorununa karşı ilaç üretimi e, yapıyorlar ve dediğim şey şuydu aslında e, bu ilaç üretiminin yanı sıra buradaki bu iki amansız hastalığın nasıl giderileceği üzerine de tırnak içinde kafa yoruyorlar bu dev ilaç firmaları. Örneğin e, Pfizer'den söz etmiştim. E, jenerik firma yani eş değer ilaç üreten e, firmalara e, bunların nasıl engel çıkardığından da e, kısaca konuşmuştuk. Bu patentli ilaçların kopya edilmesi meselesi e, vardı. Örneğin Brezilya Hindistan ve Tayland'ın e, Afrika'daki sıtma sorunu için önerdiği bir projeydi. Büyük firmaların patentlerini elinde bulundurduğu. İlaçların daha ucuz yoldan kopya edilmesi yani jenerik firmalara bu patentlerin daha doğrusunu söylemek gerekirse armağan edilmesi ya da onlara müsaade edilmesi. Böylece buradaki hastalıklarında önüne geçilmiş bir nebze önüne geçilmiş olabilecekti. Eğer bu ilaçlar yani piyasadan bağımsız kimi sağlık kurumları ya da örgütleri tarafından kopya edilebilirse çok daha ucuza mal edilebilirdi. Ama bu büyük bir Patentleri elinde bulunduran firmalarda bunlara her ne kadar projelerin altına imzalarını atmış olsalar da bunların içinde görünüyor olsalar da pek müsaade etmiyorlardı. Şimdi Davos sürecine şöyle bir bakarsak 2005 ve 2006 yılları gerçekten çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı yıllardır bu süreçte. 2005 yılından beri çok güçlü bir biçimde Davos'ta konuşulan bu ilaç projesi. Asla tam bir gündem maddesi olmadı. Gündemdeydi, büyük gündemler yaratıyordu ama bu gündem maddesi sonuca ulaşamadı. Toplantılar açılırken dünyanın sağlığı baş madde oluyordu. Afrika bu, ma bu maddelerin en baş maddesi olarak da ele alınıyordu. Oradaki açlık sorununun yanı sıra Sıtma ve AIDS sorunu öne çıkartılıyordu. Ama sonradan yani hemen ikinci günlerde bu sorunlar yerini zengin devletlerin sorunlarına bırakıyordu. 2005'te örneğin e, konu hemen ikinci gün silahlanmaya ya da silahlanma e, kapsamı altında güvenlik sorununa endekslenmişti. 2005 ve 2006 yılında yine sağlık sorunları yani 2005'ten sonraki hemen ardından gelen Davos'ta da 2006'da da hemen sağlık sorunları gündeme gelmiş Afrika konuşmalarında en büyük ağırlığa sahip olmuştu bu sağlık sorunu açlığın yanı sıra ama işte yine 2006'da da ikinci günler ikinci gün işler değişmişti konu yine Afrika'ydı ama onun sağlığı değildi. Onun Çin ile kurduğu ekonomik ilişkiydi. 2006'da Çin'in Nijerya, Çat, Faz, Kenya, Libya, Cezayir, Gabon gibi ülkelerle yaptığı anlaşmalar Davos'ta bir panik yaratmıştı anlaşılan ve ilgi sağlık ve açlık meselesinden bu konuya kaymıştı. Afrika'ya yapılacak ucuz ilaç yardımı ve hibe projeleri ise elbette her zamanki akıbetini uğramıştı, rafa kalkmıştı. Davos 2005'te Afrika'nın ilaç sorunuyla ilgilenen bir kişiye bırakmıştı bu sorunu. O da konuk olarak orada bulunan, Davos'ta bulunan ünlü Sharon Stone'du. 2006'da Afrika'daki sıtma ve AIDS yardımı projelerini de Davos'ta tek başına yürüten kişi ise Youth'un solisti Bono idi. Türklerin de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çok yakından tanıdığı Bono. Red kırmızı atlı bir kampanyaya dahil edilmişti ve Afrika'ya seyahatler edip oraya umutlar dağıtmıştı. Ruanda, Nijerya, Mali ve Gana'da konuşmalar yapıp şarkılar söylüyordu. Projenin adı Afrika için gelecek adımdı. Projenin destekçileri başta Independent gazetesi, sonra da Armani, American Express, GAP, Converse ve bir takım ilaç şirketlerini de içinde barındıran firmalardı. Sonuçta Afrika başta olmak üzere dünyanın sağlığı üzerine her proje gündeme gelişte bunun ömrü bir günü geçmiyordu. Çünkü ilaç sorununun bu patent İlaç sorunun içindeki bu patent sorunu aşılamayacaktı, bu ortadaydı. Büyük şirketler bu projelerin içinde var oluyorlardı ama projeyi sabote edip bir anlamda ortadan kaldıran da yine onlar oluyordu. Bu arada yalnızca Afrika'da her gün 6500 kişi sıtma ya da elsten ölmeye devam ediyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2000 yılındaki istatistiklerine göre Sıtma'dan Afrika'da 2 milyon kişi bir yılda ölmüştü. Ve o sırada işte Davos'ta örneğin 2006'da küresel güvenlik konuşuluyordu. Şimdi bu sağlık sorununa ya da açlık sorununa bağlı olarak bir takım meseleleri gündeme getirmeliyiz aslında. Bu patent sorunu özellikle ila, ilaç e, konusunu ilgilendiren bu patent sorunu. Bu konuyu tabii ki e, müellifi korumak adına e, ilk önce ele alabiliriz. Bir takım düzenlemeler olarak bu patent sorunu ele alınabilir. Ama şu var ki patent konusu giderek şirketlerin tekerleşmesine ve insani tehditlere de yol açmaya başlıyor. Çünkü kanunlar giderek muhalif, pardon, müellifleri yani icadı yapan kişileri değil şirketleri korumaya başlıyor. Buluşu yapan mutlaka kendi ürününü bir şirkete bütün haklarıyla birlikte satıyor ki şirketler genellikle bunu öngörüyorlar ve o ürün kendi denetiminden o müellifin kendi denetiminden çıkıyor. O şirket Piyasada ne iş yapıyorsa o konudaki tüm icatların, ürünlerin hakimi olmaya soyunuyor. Örneğin yine geçen haftada söz ettiğimiz İsviçreli Roche firması. Tamifullu'nun patenti sayesinde kuş gribi piyasasının tek hakimi olabiliyor. Ve buna eşdeğer olarak üretilen tüm diğer ilaçları da topluyor ve tek bir güç halini alabiliyor. Şöyle bir adres marxist.com Slash kapitalizm. Böyle bir e, sitede e, Mick Brooks adlı bir yazar şöyle yazıyor ki Türkiye e, Diplomatik Gazetesi'nde de yayınlanmıştı bu metin. Brooks diyor ki patent sistemi büyük şirketlere yaşam ve ölüm üzerinde hakimiyet kurma imkanı sağlar. Kimi durumlarda başka bir firmaya ait olan bir markayla aynı işleve sahip yani eşdeğer, jenerik bir ilacın lisansını almakta dahi zorlanmıyorlar. İsviçreli e, firma Roche muhtemelen kuş gribine karşı tek tedavi e, aracı olan Tamiflu'nun haklarına sahip. Ve buradak devam ediyor. Tekrar tekrar bir kuş gribinin, bir kuş gribi salgınının on binlerce insanın ölümüne yol aç açabileceği konusunda her gün uyarılıyoruz. Ancak ortalıkta yet yeteri sayıda tamiflu yok. Bunun yanı sıra Oxfam'dan Michael Bailey ki Oxfam ee, uluslararası bir yardım kuruluşu biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde şubeleri ve mağazaları var çevreci bir kuruluş ilk anda ee, ama asıl işlevi kıtlıktan doğan açlık konusuna çare bulabilmek özellikle Afrika ilgi alanlarının başında yer alıyor bu kuruluşun evet bu kuruluşun bir üyesi olan Michael Bailey e, tamiflu meselesi hakkında da şöyle bir yorum yapıyor tamiflu olayı absürt bir durum bir hükümet hare e ha ha ha harekete geçmeli artık. Çünkü e görünüşe göre Roche dağıtım yapamıyor. Bu fikri mülkiyet kanununun çalışmadığı klasik bir durum. Anlaşılan Roche jenerik üretim yapan, eşdeğer üretim yapan firmaların üretim yapma haklarını mümkün olduğu kadar geciktirmeye çalışıyor. Ki daha çok para kazanabilsin. Beylin'in dediğine işte bu jenerik firmaların e patentlerini de Büyük bir firmanın, merkez bir firmanın o konuda toplamaya başlaması. Bu patent sistemi de aslında belinin açıklamalarından e, edindiğimiz kanıya göre bu patent sistemi de konuşmaya değer bir konu. Belki sonraki programlarda bunu da başlı başına ele alabiliriz. Ama şimdi biz kendi konumuza yani sağlık konusundaki tam tabiriyle küresel iki yüzlülüklere dönelim. Şunu da belirteyim hemen. Yalnızca Washington'da akıttıkları paralarla Amerika Birleşik Devletleri'nin yani yönetimini, Birleşik Devletler yönetimini etkileyen 17 bin ilaç lobisi belki de daha fazla ilaç lobisi olduğu söyleniyor. Ayrıca bunlardan pek çoğu da hükümetin danışman kurumları arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra McDonald's, Coca-Cola, Burger King gibi firmalarda bu ilaç firmalarıyla birlikte ABD yönetimini etkileyen kurumlardan bazıları. Örneğin 1998-2004 yılları arasında 13 milyar dolar kendi projeleri için bunların para harcadığı, bu firmaların para harcadığı yazılmıştı. ABD yönetimine bir takım kaynaklar aktardıkları yazılmıştı. ABD'de de Devlet Sağlık Komisyonu Başkanı Doktor Richard Dynes domuz gribi tehlikesinin baş çığırtkanıydı tam tabiriyle. Ayrıca aşıların ne kadar yararlı olduğunun da baş çığırtkanıydı. Ama sivil sağlık inisiyatiflerinin karşısında fazla etkili olamamıştı. ABD'nin yanı sıra Yunanistan, Polonya gibi ülkelerde de aşırı e, karşıt diyebiliriz ki başka çareleri yoktu. Bu aşı e, karşıtı uyarılar e, bir takım kurumların uyarıları etkili olmuştu ve Dünya Sağlık Örgütü ile ilaç şirketlerinin ortaklaşa yürüttüğü ticari kampanyaların etkisi bir ölçüde kırılabilmişti. Avustralyalı bir gazeteci ee, Burgmeister, Jane Burgmeister aşı karşıtı bir çaba içine girmişti o da. Ee, Burgmeister e, Haziran 2009'da yani domuz gribi salgını ilan edilir edilmez Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler hakkında FBI'ya suç duyurusunda bulunmuştu. Gerekçesi bu iki örgütün biyoterörizme ve kitle kıyımlarına neden olduğuydı. Onun iddiasına göre Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Bankerler, Amerikan Merkez Bankası gibi kurumların başını çektiği planlar doğrultusunda gen mühendisliği kullanılarak üretilmiş virüsler dünyaya yayılıyordu. Bu eylemde finansal ve siyasi çıkarlar sağlama kuruna birçok kişinin canına mal oluyordu. Sonuçta bu suç duyurusu Burkmeister'in işinden olmasıyla, gazeteden atılmasıyla sonuçlanmıştı. Ama yine de bu tip sivil girişimler bu aşıların piyasadaki etkisini hiç olmazsa bir ölçüde azaltabilmişti. Hatta hatırlayalım Türkiye'de Sağlık Bakanı ile Başbakan arasındaki bu aşı konusunda görüş birliği medyaya da yansımış ve neredeyse sermaye ile kamu sağlığı ya da kamu sağlığını gözeten kurumlar arasında e, bir denge Kurulmuştu, hükümet eliyle. Sözün özü biz domuz gribini ya da kuş gribini geçen haftada belirttiğim gibi doğal bir felaket sandık. Ama o resmen ilaç şirketlerinin ve o şirketlerin dümen suyunda hareket eden Dünya Sağlık Örgütü'nün büyük ölçüde marifetiydi. Bugün şunu sormalı herkes aslında peki işte bu griplere, kuşa ve domuz Griplerine ansızın e, ne oldu da gündemden kalktı ve aşı yaptırmayanlar niçin o gün söylenildiği üzere bütün dünyaya yayıldığı üzere ölmedi toplu grip ölümleri olmadı Tabii bu, bu virüsler dünyadan ansızın nasıl yok oldu diye sorarken hemen ardından ee, bu batı Nil virüsü nasıl çıktı diye de sormak gerekiyor. İlk anda Yunanistan'da, Romanya'da, Rusya'da ve Türkiye'de görülen e, bu e, grip nasıl bir anda çıktı ve bir anda yine gündemden kayboldu. O da bir muamma olarak e, kafamızın bir köşesinde hala duruyor. Şimdi e, bu sorunların ardından buna paralel işleyen başka sağlık sorunları da var. Örneğin burada bir DDT sorunu var. 1962 yılında deniz biyoloğu Rachel Carson Sessiz İlkbahar diye bir kitap yayınladı ve insan ve hayvan sağlığı açısından pestislerin zararını ortaya koydu. Pestist, zararlı organizmaları, böcekleri vesaire yok eden bir dezenfektan ya da Antimikrobik anti maddelerin tümü. Bu kitap, Sessiz İlkbahar kitabı, Carson'ın Sessiz İlkbahar kitabı, DDT'yi reddeden bir kampanyayı da ateşlemiş oldu. 1967 yılında yalnızca DDT karşıtı kampanyaları yürütmek amacıyla Çevre Savunma Fonu kuruldu, finansmanını ise Ford Vakfı sağladı. 1972'de ise DDT bu fonun yardımıyla her yerde tümüyle yasaklandı. İlk bakışta kanserojen olarak bilinen DDT sivil toplum örgütlerinin de bastırmasıyla etkisiyle tümüyle piyasayı terk etti. Ama işte her şeyin bir ikinci yüzü var. Afrika'daki sıtma sorunu ile mücadelede böylece tümüyle sona ermiş oldu. Gerçekte Evdeki sivrisinekleri kovmak için DDT'den daha ucuz bir malzeme bulunmuyordu. Özellikle Afrika için düşündüğümüzde. Sıtma için baş ilaçtı. Tropikal bö bölge kamu sağlığı üyesi Donald Roberts ki bu örgüt Amerika'da Amerika Birleşik Devletler'de bir tıp üniversitesine bağlı olarak çalışıyor. DDT'nin kaldırılmaması için büyük çaba gösterdi. Ve yanında da hayli yandaş buldu. Ama sonuç değişmedi. Ayrıca, ayrıca e, Fightin Malaria, Malaria ile Mücadele Örgütü'nün başkanı Richard Tran, Tran. E, şöyle diyordu. DDT'nin piyasaya çıkmasının ardından 60 yıl geçti. DDT'nin bu zaman içinde insanlar üzerine kötü etkisini ispatlayacak tek bilimsel bilgi yoktur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toplama kamplarında kullanılmaya başlanan DDT o tarihte tifüs karşıtı olarak işlev görüyordu ve sonra da DDT Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın biçimde kullanıldı. Tifüs ile sıtma mücadelesinde büyük rol oynadı. 1979'da Dünya Sağlık Örgütü'nün zararsız raporu da var bu madde üzerine. Bu Dünya Sağlık Örgütü. Meşhur Dünya Sağlık Örgütü DDT'nin bu salgınlara karşı etkili bir mücadele e, için gerekli olduğunu söylüyordu o zamanlar. Bir rapor yayınlamıştı hatta. Ama gelin görün ki sonradan bu örgüt Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Dünya Bankası, Greenpeace gibi örgütlerle işbirliği yaparak yasağa destek verdi. İşte bu iki yönlü e, etki e, çevre korunurken Sıtman'ın da artmasını sağlamıştı ya da neden olmuştu buna şimdi bir müzik arası verelim ve bundan sonraki çarpıcı alıntılarla programımıza devam edelim Cengiz Özdemir'in Madımak adlı albümünden bir parça dinleyeceğiz aslında Cengiz Özdemir albümün ismi ya da sahibi olarak görünüyor ama bunun yanı sıra Volkan Öktem Eylem Pelit Çağdaş Oruç ve Erdal Erzincan'ı da bu grupta anmadan geçmeyelim. E, Dahsız Gala isimli parçayı dinliyoruz. Müzikten sonra devam edelim e, sağlık meseleleriyle ilgilenmeye. Uganda'nın 2002'deki Sağlık Bakanı şöyle demişti. DDT konusunda bizim insanlarımızın yaşamı bizim için öncelik arz ediyor. Batı, evet çevre konusunda hassas davranıyor e, ve doğru biz de onlarla aynı çevreyi paylaşıyoruz ama batı sıtma konusunda bizimle pek de ilgili görünmüyor. Çünkü onlar da Çevreyle ilgilenirken bizdeki sorundan haberi yok, haberleri yok. Ama Uganda Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda daha çarpıcı cümleleri moleküler biyoloji uzmanı ve yazar Michael Crickton kurmuştu. Diyordu ki DDT'nin yasaklanması ABD'nin 20. yüzyıl tarihindeki en yüz kızartıcı gelişmelerden biridir. Biz her şeyin en iyisini yaptığımızı sanıyoruz ama aslında bu şekilde dünyadaki birçok kişiyi ölüme terk ediyoruz. Ve yazar Paul Draizen şunu da ekliyor bu cümlelerin arkasına. Batı kendi çocuklarını korumak için ne yapacakları konusunda çok hassas. Başkalarının kendilerine bir şey dikte etmesinden hiç hoşlanmıyor. Ancak Afrika'daki koşullar karşısında sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Çevre koruma örgütlerinin, yardım kuruluşlarının ve kendi hükümetlerinin tahammül edilmez uygulamalarına göz yumuyorlar. Böyle bitiriyordu e, Diraysen konuşmasını. Biz de bu e, çevre e, meselesinden, sağlık meselesinden dem vurarak e, ortaya çıkan sonuçların çelişkilerini şu İki program içinde bir parça hatırlatmaya çalıştık ve programı o zaman sonuna geliyoruz. Şöyle kapatalım. Demek ki ne adalet, ne özgürlük, ne de sağlık, ne de herhangi başka bir şey, insanları ilgilendiren herhangi başka bir şey, bunlar ve bunlar gibi kavramlar asla tek elden sağlanacak, tek elden yönetilecek durumlar ortaya koymuyorlar bir takım göz boyayıcı siyasetlerde dünya insanların tümünü iyiye yöneltmiyor şu küreselleşme denilen sermayeye bağlı ucubenin bize öğret öğrettiği tek şey varsa o da gerçekten e, insanlara dair bir takım durumların bir takım kurumlar bir takım hükümetler bir takım sermaye grupları bir takım siyasetçiler ne dersek diyelim, bir merkeze, bunların merkez oluşturduğu noktalara bağlanamayacak olması. Bu iki programdır biraz sanattan, edebiyattan, mimarlıktan, yani yaşamın güzel alanlarından, insanı rahatlatan, insana haz veren alanlarından uzaklaştık ve son derece karamsar bir dünyaya Girdik. Ama belki bundan sonraki programlarda yeniden e, dengeyi kurabiliriz. Belli mi olur? Hepinize iyi günler dilerim. Kükrayan fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı.